Müminun suresi 118 ayet olup Mekke döneminin sonunda nazil olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki müminler, mutluluk ve başarıya erdiler. <gülüyor> Onlar namazlarında tam bir saygı ve tevazu içindedirler. <gülüyor> Onlar boş şeylerden uzak dururlar. <gülüyor> Onlar zekatı ifa ederler. <Sessizlik> Onlar mahrem yerlerini günahlardan korurlar. <Sessizlik> yalnız eşleri ve cariyeleriyle ilişki kurarlar. Çünkü bunu yapanlar ayıplanamazlar. <Sessizlik>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 İşte varis olanlar. <gülüyor> ebedi kalacakları Firdevs cennetine varis olanlar onlardır. Onlar. <gülüyor> Şu bir gerçektir ki, biz insanı süzme çamurdan yaratırız. Sonra onu nutfe, sperm halinde sağlam bir yere yerleştiririz. ثم lo fence la ko Felro le foulหล la koro le foul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 Sonra büyük duruşma, kıyamet günü diriltilirsiniz. <Gülüyor> şu da bir gerçektir ki, biz sizin üstünüzde yedi tabaka yarattık. Biz yaratmadan da, yarattıklarımızdan da habersiz değiliz. O Biz gökten belirlediğimiz bir ölçüye göre su indirir ve onu yerde dinlendiririz ama dilersek onu yerden gidermeye de kadiriz <Gülüyor> Su ile sizin için hurma ve üzüm bağları yetiştiririz ki onlarda size çok faydalar vardır. Onlardan yersiniz de. <gülüyor>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 Onlara da, gemilere de binersiniz. <gülüyor>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 Bu delinin tekinden başka biri değil. Ona biraz süre tanıyın. Sonra iş aydınlanır, siz de gereğini yaparsınız. <gülüyor> Ya Rabbi dedi beni yalancı saymalarına karşı sen yardım et bana <gülüyor> لا من كل زوجين فلئن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 Sen ve beraberinde olanlar gemiye yerleşince, de ki, bizi o zalim toplumun elinden kurtaran Allah'a hamdü senalar olsun. <gülüyor> Beni güvende ve kutlu bir yere indir. Çünkü sen, konuklayanların en iyisi, en mükemmelisin. Bunda, Elbette alınacak çok ibretler var. Gerçekten biz insanları imtihan etmekteyiz. Onlardan sonra başka nesiller yarattık. فأحصل فيهم رسولاً منهم ألعب تروا وما لكم من إله العيوم أفلا تستقون Onların içinden yalnız bir Allah'a ibadet ediniz zira sizin ondan başka tanrınız yoktur. Gerçek bu iken hala şirkten sakınmaz mısınız? diyen bir peygamber gönderdik. Allah!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 بَشَرًا Eğer siz, sizin gibi bir beşere itaat edecek olursanız, büyük bir kayba ve hüsrana uğrarsınız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 Adalet yerini buldu Onları sel şüpüntüsüne çevirdik. Zalimler güruhunun canı cehenneme. Domaşa. <Gülüyor> Onlardan sonra yine başka nesiller dünyaya getirdik. <gülüyor> Hiçbir ümmet vadesini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. ثم أرسلنا أرسلنا فاسترى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 Sonra da Musa ile kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık delille Firavun ile ileri gelen yardımcılarına gönderdik. <gülüyor>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 وجعلنا ابن مريم وأمه Meryem'in oğlunu ve annesini birer ibret vesilesi kıldık ve onları pınarlara akan ve yerleşmeye elverişli yüksekçe bir yere yerleştirdik. Yeah!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 Ve hepinizin dini bir tek dindir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana karşı gelmekten sakının.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 Sen onları bir süreye kadar daldıkları gaflet içinde kendi hallerine bırak. <Sessizlik>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 Rablerinin aitlerini tasdik edenler, <Sessizlik> Rablerine hiç ortak tanımayanlar. <Sessizlik> Rablerine döneceklerine inandıklarından, kalpleri titreyenler, onun yolunda mallarını harcayanlar. Evet. İşte onlardır hayırlara koşanlar ve o işlerde öne geçenler. <gülüyor>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 Fakat onların kalpleri bundan gafildir. Ayrıca onların bundan başka bir takım pis işleri daha var ki onları işler dururlar. Hadi.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 Ayetlerim size okunduğunda, siz kibirlenerek sırtınızı çevirirdiniz. Geceliğin onun aleyhinde ileri geri konuşarak saçmalardınız peki <IG> si ok, onlar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 Yoksa şu aralarında yaşamış olan Resulü, tanıdıkları biri olmadığı için mi reddediyorlar? <gülüyor>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 sen gerçekten onları doğru bir yola çağırıyorsun. Ama şu da gerçek ki, Ahirete inanmayanlar yoldan sapıyorlar. <Gülüyor> Biz onlara merhamet edip, uğradıkları belayı giderseydik, yine onlar azgınlıklarında devam edip giderlerdi. <gülüyor> Biz onları çeşitli azaplara da uğrattık. Buna rağmen yine de Rablerine boyun eğip, ona yalvarıp yakarmadılar. <Gülüyor> zaman onların önüne ceza gününe mahsus zorlu bir azap kapısını açarsak, işte o zaman birden bütün ümitlerini yitiriverirler. <gülüyor>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 Sizi çoğaltıp dünyaya yayan doğudur. Muhakkak yine onun huzuruna götürüleceksiniz. <gülüyor>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 ama böyle yapmak yerine kendilerinden önceki münkerlerin dediklerini dediler <gülüyor> toprak ve kemik haline geldikten sonra biz dirilecekmişiz ha? Lafayze uvidine de daha önce babalarımıza da bu vaat edilip durdu. Doğrusu bu dirilme işi, öncekilerin masallarından başka bir şey değil, dediler. De ki, bütün dünya ve içinde yaşayanlar kimindir? Söyleyin bakalım biliyorsanız. Te'akulûne <gülüyor> Elbette Allah'ındır diyeceklerdir. Öyleyse sende ki, neden aklınızı başınıza almıyorsunuz? Peki, yedi kat göğün ve yüce aşın Rabbi kimdir? diye sor. Elbette Allah'tır diyeceklerdir. Öyleyse sendeki. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?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 Elbette Allah'tır diyecekler. Sen deki. Öyleyse nasıl oluyor da büyülenip gerçekten uzaklaşıyorsunuz? Hayır. Biz onlara gerçeği getirdik. Fakat buna rağmen onlar yalanı tercih ediyorlar. İşte gerçek.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 Görünmeyen ve görünen, gizli ve aşikar her şeyi bilen Allah, onların iddia ettikleri şeritleri olmaktan yücedir. De ki, Ya Rabbi, eğer onlara vaat edilen, o azabı bana göstereceksen, <gülüyor> Beni o zalimler güruhu içinde bırakma. وَإِنَّا مَا لَقَادِرُونَ Biz onlara vaad ettiğimiz azabı sana göstermeye elbette kadiriz. <Sessizlik>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 وَطُرْ عَبِّ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ şeytanların vesveselerinden وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ Onların yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Ahirete inkar edenlerden birine ölüm gelip çatınca işte o zaman yaran bir der. Ne olur beni dünyaya geri gönderin. <Gülüyor>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 o gün kimin iyilikleri mizanda ağır basarsa onlar kurtulacaklar <gülüyor>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 Ayetlerim size okunurdu da, siz onları yalan sayardınız değil mi? Rabbimiz derler. Azgınlığımız, kötü talihimiz ağır bastı. Biz de yoldan sapan kimseler olduk bir kere. Allah!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 bir kısmı inandık ya Rabbi affet günahlarımızı merhamet et bize çünkü sen merhamet edenlerin en iyisi en hayırlısısın dediklerinde <gülüyor>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 Onun üzerine Allah Teala şöyle buyurur. Siz doğrusu pek az kaldınız. Bu gerçeği bir bilseydiniz, bana isyan etmezdiniz. <gülüyor> Bizim sizi boşuna yarattığımızı, bizim huzurumuza dönüp hesap vermeyeceğinizi mi sandınız?